Soruyu tekrar okuyorum. Evli bir çift hangi merhaleye gelmişse boşanma durumu caiz olur. Ol, e, İslam'a göre diyor. Yani boşanmanın sebepleri, makul sebepleri, şer'i sebepleri nelerdir? Bunları soruyor. Değerli kardeşlerim, boşanmanın Sebepleri de var, Sebep yani belli sebepleri e, de olabilir, olmaya da bilir. Yani e, eğer bir insan boşanmak için illa sebebe ihtiyacın var derse, bu nedir? Bu yanlış olur. Ama herkesin bir sebebi vardır. Herkesin bir sebebi vardır. Bazen duygusaldır bu sebepler, bazen maddidir, bazen manevidir. Çok sebepler var. E, ama başlıca hangi sebepler e, muteber olan sebeplerdir? Yani kişi e, hangi durumlarda e, eşinden ayrılabilir? İlk sebebimiz bana göre eğer e, kadın evlendiği kadın mürted olduysa mürted mürted olduysa dinden çıktıysa boşanır. <gülüyor> Ondan boşanması lazım. Yine e, namazına, niyazına dikkat etmiyor. Örtüsüne, dinine dikkat etmiyor. Namusuna, iffetine dikkat etmiyorsa, namusunu, iffetini koruyamıyorsa, korumuyorsa yine e, boşanılır. E, bunlar önemli sebepler. İtaat etmiyorsa, Boşanılır. Bunlar önemli sebepler. Bunun haricinde e, sebepler olabilir. Duygusal sebepler olabilir. İşte aralarında sevgi kalmaz, saygı kalmaz. Bunlar sebep olarak görülebilir. Bunlar da sebeplerdir. Ancak hani çok basit sebeplerden yüzün, yüzünden de e, insanlar mağdur edilmez. Ne gibi? Mesela ya işte gülüşün hoşuma gitmiyor veya ne bileyim konuşman hoşuma gitmiyor veya e, giyin, giyim tarzın hoşuma gitmiyor gibi bir takım basit e, şeyler olursa e, bu sebepten dolayı bu benzer sebeplerden dolayı boşanmak e, olmaz yani olursa e, yazık olur bir mağduriyet söz konusu olur e, belli bir vebalde söz konusu olabilir ahirette bunlara dikkat etmek lazım Bilmiyorum sorunuza yeterince cevap verebildik mi <gülüyor> ee, Evet E, Alperet eşler arasında hangi ilişki kaybolmuşsa düzelme imkanı olmaz ya yani eşler arasında çıkan sorunlarda düzelme imkanı her zaman vardır bunun iki ha e, taraftan hakimler bilir kişiler e, iki taraftan e, bilgisi görgüsü yüksek kişiler seçilmek suretiyle e, iki taraf birbirini daha iyice anlayabilir. Eksiklerini giderebilirler. Ve bu şekilde sorun çözülebilir. Yani çözülmeyecek bir sorun yok. Çözülmeyecek bir sorun yok Allah'ın izniyle. Şimdi İsra kardeşim sorusunu tekrar yazıyor. Allah Kur'an'da muhkem ayetlerin bilgisi. Allah'ın katında denemesi yani Kur'an'da yok mu? Ya? Bir şeyler dedim. Anlayamadım. Soruyu tekrar yazardım. Ben o kadar Türkçe mi iyi değil arkadaşlar. Sorular biraz daha açık yazın. <gülüyor> soruyu okudum ama anlayamadım. Evet. Estağfurullah. Ee, soruyu tekrar yazar mısın? İsra kardeşim. Allah Kur'an'da muhkem ayetlerin bilgisi. Allah'ın katında demesi. Yani. Kur'an'da yok mu yani. Biraz daha açık yazın sorunuzu. Kur'an'daki bütün ayetler Allah'ın katındadır. Allah'ın katındandır. Yani bunun muhkemi de, mutashabihi de aynıdır. Allah katındadır. Ben sorunuzu anlayamadım. Evet, başka bir soru var mı arkadaşlar? Baya o soruyu biraz daha ee, anlaşılır hale getirin. Ona göre cevap verelim. <gülüyor> Pekala. Allah razı olsun ee, teşekkür ederim değerli kardeşlerim ses tekrar gitti herhalde <gülüyor> maalesef ses gitmiş bırakalım evet şimdi geldim tekrar <gülüyor> Ee, bir hoca Rifat kardeşimiz diyor ki hocam hanım iki erkekle evli veya vefat ettikleri zaman ve hepsi cennete e, girerse hanım hangi e, kocasını alabilir diyor. Hanım iki erkekle evlendi mesela tamam cennete girdi hepsi de ee, ne olacak burada bu. Cennet'e girince hanım dedi ki efendim ben şununla yaşamak istiyorum. Yaşayabilir. Ee, ben e, ikisiyle birlikte yaşamak istiyorum. Bu olur mu? Yani iki erkekle birlikte olabilir mi? Soru bu. Ee, şimdi değerli kardeşler Cennet hayatını dünya hayatına kıyaslamayalım. Orada başka bir hayat var. O hayatın kuralları farklı. O hayattaki yargı değerleri farklı. E, bu dünyadaki örfü veya şer'i bir takım hükümlerin hiçbiri orada olmayacak. Orası farklı bir yer. Orada e, yok zinamış, efendim, şuymuş, buymuş bunlar yok. E, zina denen bir suç olayı yok. Efendim sınırlama yok orada nefisler ne istiyorsa hepsine kavuşacaklar nefisler neyi istiyorsa hepsine kavuşacaklar Allahu Teala onlara yol verecek ve onlara o nimetleri tattıracak bu dünyada e, yasak olan şeyler orada yasak olmayacak dünyadaki e, işte mesela yasak olan şeyler vardır Orada bu yasaklar söz konusu değil. Mesela nedir yasak dünyada? Bir erkek dört hanımdan fazlasıyla evlenemez. Değil mi? Ama bu yasak orada söz konusu değil. Yine bir bayan içinde bir bayan iki erkekle evlenemez. Dünyada ama ahirette cennette böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla kardeşimizin sorusuna şöyle cevap veririm. Orada e, bu konuda hür olacaklar. Ve kendilerine her türlü imkan verilecek e, diye inanıyorum. O şekilde ö, olduğunu düşünüyorum. Çünkü istenip de anlamayacak bir şey orada yok. İstenip de anlamayacak bir şey orada yok. O yüzden dünyalık bir takım e, şer'i verilerle yani orada düşünmek söz konusu olmayacak. Aynısı olacaktır diye bir şey söz konusu değil. Evet. Yani bu gaybî bir konudur. Bu konuyla ilgili cezmen konuşmakta doğru olmaz. Böyledir, şöyledir diyemek demek %100 mümkün değil ama biz kıyaslama yöntemiyle herkese istediği her nimet verilecektir müjdesinden yola çıkarak diyoruz ki Orada böyle bir engel olmayacak, böyle bir engel olmayacak, öyle düşünüyoruz. Allahu alem, Allahu alem, Allah doğrusunu bilir. Ee, başka da bir şey söyleyemeyeceğim bu konu, kaybi bir konu çünkü üzerinde herhangi bir delil yok. Ne olur ne olmaz şeklinde herhangi bir delil bulunmayan bir konu. Evet. Başka da bir soru yok. Ee, geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Ee, sabırla, gayretle dinlenmiş oldunuz. Ee, öksürüklerimize katlandınız. Evet. Bir soru daha var? Ee, hocam, bir kişi diyor ki şeyhim namaz kılma derse kılmam. Çünkü bildiği bir şey var. Bu kısmın hali ne olur? Bu kişinin hali ne olur? Evet. <gülüyor> Bu kişi şehine Rab olarak tayin etmiştir. Onun Rabbi Putu şeyhi, şeyh olmuştur. Ve o gayet tabi onun emirlerini dinler. Onun hayatına vaaz eden şeyhidir. Hayattaki ibadetlerini, zikrini, akidesini, inancını belirleyen Rabbi olan şeyhidir. Dolayısıyla o kişi de bu yalancı Rabbinin dediklerini uygulamak ister. Hepsi bu. <gülüyor> Evet. Ses e, tekrar geldi. Değil mi? Soruya cevabımı verdim. E, soruda ne diyordu? E, bir kişi Şeyh'in namazı kılma derse kılma. Kıl derse kılarım. Gibi şeyler söylüyor. Diyor. Evet. Tabii ki normal. Normaldir yani bu. Bir kişi eğer Allah olarak ilah olarak, Rab olarak Şeyh'ini biliyorsa buyursun. Şehrin Şeyhine itaat etsin. Ona ibadet etsin. O ne diyor, diyorsa onu yapsın. Yani bu... Tabi hür insanlar. Yapabilirler. Dünyada putperestler çok. Putperestler Müslümanlardan daha çok. E put, put Putperestler aramızdan çıktığında kızıyoruz. E var. Git Hindistan'a putperest. Çin putperest. Japonya putperest. Sri Lanka putperest. Nepal putperest. Yani... Putlara tapıyor insanlar. İnsanların çoğu putperest. 7 milyar insanın çoğu putperest. 7 milyar insanın yani yarım belki yani Müslümanların içinde de putperestler var. Dolayısıyla şöyle düşündüğümüz zaman Yani 1 milyar insan belki anca putperest değil belki. O en eğimsel rakamla 6 milyarı putperest. Maalesef. Böyle şey olur mu? Şeyh'im namaz kılmayı bıraktırsa bırakırım. Başarırsa başlarım. Oruç tutmazsa size tutmam. Tut derse tutarım. Ya olur mu böyle bir şey yani? Senin Rabbin, şeyhin mi? Sana Rabbin emir buyurmuş. sen şeyhini Rabbinden Rabbinden öne tutuyorsun. Demek ki Rabbin senin o. Oh. O. اِتَّخَدُوا اَرْبَابَ اَحْبَارُهُمْ اَرْبَابَ مُنْدُونِ اللّٰهِ yani Şey neydi? Ayet-i Kerime şey, Hadiste var bu konuda biliyorsunuz. İttihadı ruhlarına, umar ve ahlaklarına, umar ve Allah'tan gayrı e, olarak hahamlarını, papazlarını ilah olarak edindiler. İşte bu bir ilah edinme olayıdır. İlah edinde, yani Allah bırakıp put, insanları ilah edinme. Bu budur. Ha, biz bunu söylediğimiz zaman ne yapıyorlar? basıp bağırıyorlar. Diyorlar ki siz bizi nasıl putçu görürsünüz? Nasıl müşrik görürsünüz? E kardeşim, yani be insan, e zavallı insan sen kendini bu hale sokuyorsun, sen. Sen Allah'ı bırakıp da insanlara tapıyorsun. Sen kendine çeki düzen ver. Biz sana nasihat ediyoruz. Aklını başına al diyoruz. Hepsi bu. Aklını başına al, putu bırak. Güvercin beslemek, uçurmak, takla attırmak günah mıdır? Hayvan beslemek, kafese koymak e, günah değildir. Ancak hayvanların hürriyetleri, doğal e, olarak yaşayacakları alanlar e, Allah tarafından belirtilmiştir. Mesela kuş, kuşlar ağaçlarda uçarlar, göklerde uçarlar, Değil mi? Balıklar denizlerde yüzerler. Biz bunları alıp bunların dünyalarını daraltıyoruz. Kafese atıyoruz. Kuşlar sıkıntıdan ölüyor. E, balıkları kafese atıyoruz. Şey atıyoruz. Efendim, Akvaryuma. Onları seyretmek için. E, hayvanlar tamam. Yani günah diyemem. Çünkü onlar nimet olarak yaratılmış. Ama yani nedir? Eee onların dünyasını daraltmış oluyoruz ama haram değil. Çünkü onlar bir nimet eğer insan onlardan bu şekilde yararlanmak istiyorsa, yani onun sesinden, balıkların güzelliğinden, yüzmelerinden, evinde onları temaşa etmek istiyor, görmek istiyorsa, hani ben buna haram diyemem. Ama hayvanlar açısından bakarsak, hayvanlar buna üzülüyorlardır, söyleyeyim. E güvercin beslemek de hakeza. E, kafeslere atıyorsan ilahe. Ama güvercinde genelde hür bırakılıyor. E, evin teraslarında oluyorlar. Uçuyorlar. İstediği yere gidiyorlar. Onları bir e, kafeslere genelde atılmıyor onlar. Yani akşam gelip kendi yuvalarına kendileri giriyor. Sesi yok mu şu anda yine? E, takla attırmak. Bunlarda bir sakınca yok. Yani takla attır. Onlar bir nimet. E, evet. O şekilde... Güvercileri takla attırmakta bir sıkıntı yok da, bu insanlar takla atmasalar iyi. Allah, insanlar takla atıyor. Rableri karşısında, yani akideleri dönüyor, dinleri bırakıp başka dinlere takla atıyorlar. Allah korusun. Hızır yaşıyor mu? E, diyor Musa kardeşimiz. Birçok kişinin Hızır'ın yardım ettiğini, bilgi verdiğini iddia ediyor diyor. <gülüyor> Hızır'ın yaşadığına dair elimizde hiçbir bilgi yok. Kulun hepsinde iqqatül Her nefis ölümü tadacaktır. ile ne turcağo. Daha sonra siz bize döndürüleceksiniz. Her nefis ölümü tatmıştır, tadıyordur, tadacaktır. Allahü Teala belli kulları ölümsüz kılmamıştır. Böyle bir şey yok. Hızır'ın ölümsüz olduğuna dair elimizde hiçbir delil yok. Dolayısıyla onun da fani olduğunu Fani olduğunu bileceğiz Fani olmuş olduğunu bileceğiz ee, Yaşadığını düşünmemiz mümkün değil ee, Yaşadığımız olsa bile Yeşil yani Yetiş ya hızır demek de şirk olur Onu yardıma çağırmak şirk olur Kesinlikle ee, İnsanlara yardım ettiği doğru mudur? İnsanların e, Allah'ın yardımına ihtiyacı var Allah-u Teala bir insana yardım etmek için yani Hızır'ı yaşatması onun için gerekmez, zarur değildir. İlla da Hızır'ın eliyle bir insana iyilik yapacağım diye Allah kendine bir şeyi farz görmemiştir. O görse zaten bize de bildirirdi. Bunlar insanların uydurduğu şeyler yaşıyor diye. Evet. Meryemcik kardeşimiz, soruma cevap vermediniz diyor. Sorunuzu görmedim. Sorunuzu tekrar yazar mısınız? <gülüyor> Hocam, bir erkek hanımına eziyet ediyorsa bunun cezası nedir? Evet. Şimdi... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rıfkan bil kavariyir diyor. Cam kavanozlara dikkat edin. Onları iyi koruyun. Hayırukum hayırukum li ehli diyor. Sizin en hayırlınız ehline en hayırlı olandır buyuruyor. tüm bunları dikkate alarak erkekler özellikle Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu eş nimetine karşı çok dikkatli olmak zorundadırlar. Onları Allah'ın emaneti olarak görmek ve onlara asla eziyet etmemek durumundadırlar. Ve adaletle Davranmak durumundadırlar. Çünkü adaletle davranmak Allah'ın emridir. Allahu Teala Kur'an Kerim'de, şayet Allah'a itaat ederseniz Allah sizinle eşiniz arasında bir ülfet koyacaktır diyor. Bir aşk koyacaktır. İtaat ederek Allah'tan bu ülfeti, bu saygıyı, sevgiyi eşler arasında koymasını ondan niyaz etmemiz lazım. Yine gıybet eşin gıybeti hakeza haramdır. Casusluk ha haramdır. Eşin e efendim ayıplarını araştırmak haramdır. Sözle alay etmek haramdır. Onunla hareketlerle onunla alay etmek Haramdır. Onu aşağılamak haramdır. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşini gündüz dövdüğü halde gece yatağına giren erkeğe şaşarım diyor. Bu şaşılacak iş. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Eşini döven erkek zayıf erkektir. Eşini döven erkek e, maalesef kendisini ispat etmeye çalışan zavallı bir insandır. Dövmek her ne kadar e, Kur'an'da geçse de oradan kastedilen son çare olarak hafifçe vurmaktır. Son çare olarak, en son çare olarak. Yoksa Efendim Yemek ne yapmadın Hadi bakalım kabarıp Tuzu niye fazla koydun Hadi kabarıp kaz gibi e, Eşin üzerine çullanmak Bunlar hepsi acziyet Alametidir İslam ahlakı Böyle olmaz Müslümanın ahlakı böyle olmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eşlerine sorardı Yemeğin var mı Var derseler, onlarla beraber yemeğini yerdi. Yok derseler, ha, o zaman ben oruçluyum derdi. Yani, güzel ahlak, bağırmak, çağırmak yok. Güzel anlatmak var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek almak var. Onun eşlerine davrandığı gibi güzel davranmak var. O emanete sahip çıkmak lazım. Dinimiz bunu emrediyor. Ve Hanımlarına zulmedenler ahirette bunun cezasını görecekler. Onlar Allah'ın emaneti. Bu emanetlere sahip çıkmak lazım. Evet. Kötü gibi görülen rüyalar irşat eden türde olabilir mi? Peygamber Efendimiz bir hadisinde Güzel rüya Allah'tandır. <gülüyor> Kötü rüya ise şeytandandır buyurmuş. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor. Kötü rüya da, iyi rüya da Allah'ın kişiye özel olarak vermiş olduğu bir mesaj olabilir. Eğer rüya kötüyse bu daha çok kişinin yakın tarihte yapmış olduğu bir hatadan dolayı uyarılması şeklinde cereyan eder. Eğer rüya iyi ise bu da kişinin yakın tarihte yapmış olduğu bir iyiliğin Allah'ın hoşuna gittiğine ve bu iyilikten dolayı onu mükafatlandıracağına işaret eder. Ee, peki, kötü rüya şeytandan mıdır? Kötü rüya şeytandandır diyemeyiz. Çünkü uyarı mahiyetinde bir rüya Korku dolu bir rüya olabilir. Çünkü uyarı yapacak sizi Allahu Teala. Sizi uyaracak. Eğer siz gönüllük gürsantik bir şekilde uy uy uyarılamazsınız. İlla orada bir korku olacak yani. Ama çok saçma sapan rüyalar vardır konusuz. Onlar şeytan işidir. Konusu yok, hedefi yok, saçma sapan. Yani başladığı belli, değil, bittiği belli değil. Yani e, karma karışık bir şey, çabuk gibi bir şey, şeytan da. Evet. Evet. Ee, bilbera, e, beramil, bilberamil, bilberamil diyor Rifat kardeşimiz. Evet, beramil değil de kavarir. Evet. Hayır ve şer Allah'tandır sözünü açıklar mısınız? Evet. Hayır ve şer Allah'tandır sözünü şöyle yaklaşalım. Hayırın hepsi Allah'tandır. Her türlü hayır, yani size isabet eden bir iyilik Allah'tandır size isabet eden bir kötülük ise nefsinizdendir. Yani nefsinizden dolayı size o kötülük isabet etmiştir. Tedbirsizliğinizden dolayı olmuştur. Günahınızdan dolayı size bir ceza gelmiştir. Öyle olmuştur. Bu şekilde yoksa Allahu Teala durup dururken bir kişiye e, azap göndermez. Ancak o kişinin Sabrını denemek için onu bazı imtihanlardan, zorluklardan geçirebilir Allah Teala. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ancak Allah kişiye güç yetirebileceği mükellefiyetleri yükler. Bunun dışında zor işleri yüklemez. O yüzden e, diyoruz ki Hayır Allah'tan Şerri yaratan da Allah Olmasına müsaade eden de Allah Fakat bu da insanın Arzusuyla meydana geliyor Kişi mesela Allah insanın zina etmesini ister mi? İstemez Peki Allah izin vermese o zina meydana gelir mi? Gelmez Peki Allah zina için müsaade ediyor? İmtihan için Allah bu sözü vermiş insanlara, insanlar hür bırakmış ve demiş ki, hayır da yapabilirsiniz, şerri de yapabilirsiniz. Eğer zina edecek olan insanın nefsi kurussa o anda Allah tarafından bu sefer imtihanın bir hükmü kalmaz. O yüzden Allahü Teala kişi arzu eder kötülük yapmayı Allah'u Teala da o kişiye o kötülüğü yapacak imkanı, vakti, mühleti verir. E bu, bu yönden baktığımızda e, şerrin e, cereyan edebilmesi ancak Allah'ın müsaadesine bağlıdır. Allah'ın müsaade ettiği şey, razı olduğu şey manasında gelmez. Allah müsaade eder ama razı değildir. O yüzden mesela bazı insanlar vardır Allah'a ederler. Ona kim müsaade ediyor? Allah müsaade ediyor. Peki razı mı? Razı değil. Niçin müsaade ediyor? İmtihan için. Ahirette onları e, bu sözlerinden dolayı cezalandıracak allah Teala. Seven bile bile sevsin. Hür olduğu hür bir şekilde sevsin. Bile bile sevsin. Ve cennete girsin. Sevmeyen bile bile sevmesin. Ve eşkiyadan olsun cehenneme girsin. allah Teala bunu böyle murat ediyor. Evet. Yorum yapmalı mı yapmamalı mız? E, cenin e, 40 günlük olunca Allah Celle can bir, e, bir meleği dört kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını, ecelini, amelini, şakviye sahip olacağını yazar açıklar mısınız diyor. <gülüyor> evet, bu hadis açık e, hadis sah sahih olduğunu biliyorum hadisin. E, burada kapalı bir şey yok ancak. Sanıyorum ee, Şakî midir, sait midir? Bunu Allah belirler ise o kişinin günahı ne? Onu söylemeye çalışıyor sorudaki e, mantık. Şöyle diyelim. allah Teala'nın bir kişiyi Şakî yazması, eşkıyadan yazması, mutsuz olacak diye yazması o kişinin mutsuzluk yollarına gideceğini dolayısıyla mutsuz olacağını bildiğinden dolayıdır. Yoksa Allah yazdığından dolayı o kişi o günah bataklığına batmış değildir. allah Teala ebedi, ezeli, kadim ve kaybî İlimleriyle birlikte kulunun nasıl davranış sergileyeceğini bilir. Bazı insanlar vardır ki bazı akımlar vardır ki mutezile gibi derler ki Allah kişinin ne yapacağını bilmez derler ki Allah'a bir eksiklik vasfı vermektir bu. Dolayısıyla bu çok büyük bir yanlışlıktır. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Münezzehtir. Allahu Teala bilir. Bildiği için de e, kaydeder. Allahu Teala'nın kaydetmesi o kişiyi o günaha sevk edecek bir şey değildir. Çünkü kişi Allahu Teala'nın ne kaydettiğini bilmemektedir. Bilmediği gibi e, tutup da ya Allah benim için şer yazdı. Ben şer, şerci olacağım. Allah bana zina yazdı. Ben zina yapacağım diyemez. Hayatta hiçbir şey yoktur ki. insanlar şu günaha bu günahı işlemiş olsunlar da lehve mahfuzda o günaha işleyecekleri yazılı olduğundan dolayı bunu yaptıklarını iddia etsinler. Çok yanlış olur. İnsanlar kendi istekleriyle bu e, işleri yapmaktadırlar değerli kardeşlerim. Ecel bir, birdir, değişmez. Hakikatını nasıl anlamalıyız? Trafik kazasında ölen bir kişi o arada e, binmeseydi yine ölecek miydi? Evet. <gülüyor> Şimdi ecel geldiğinde bir lahza bir dakika öne gitmez. Bir dakikada geri kalmaz. allah Teala Kur'an'da buyuruyor, فَإِذَا جَاءَ la لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir saat dahi olsa onların ecelleri öne alınmaz ve onlar erken veya geç bırakılmazlar. Bir saat daha olsa diye buyuruyor. Dolayısıyla bu ecel işi değişmez. Ecelin değişeceğini söyleyen bazı e, akide mezhepleri de olmuştur. Fakat ehl-i sünnete göre ecel, ecelin vakti değişmez. Değerli kardeşlerim, bunu nasıl anlayacağız öyleyse? Yani trafik kazasında ölen bir kişi ecel, eceliyle mi ölmüştür? Yoksa kazayla mı ölmüştür? Bu ecel midir, kaza mıdır? Yani ecelsizlik midir? O kişi Evet, trafik kazası olsun, başka kazalar olsun o kişi öldüğünde bunun ecel olmadığını söyleyen akide alimleri var. Ancak, ancak biz bu insanın eğer o kaza olmasaydı yaşar mıydı, yaşamaz mıydı açısından baktığımızda şunu diyoruz. Trafik kazaları, hastalıklar, veya buna benzer ölüm sebepleri hepsi ölüm için birer sebeptir. Allah-u Teala bu kişinin trafik kazasıyla öleceğini ve şu tarihte yerinde ve şu mekanda öleceğini bildiğinden dolayı onu o şekilde yazmıştır. allah Teala'nın onu o şekilde yazması demek sarhoş olarak araba kullanıp da kazaya sebep olan bir kişiyi günahtan kurtarmaz. Veya aşırı sürat yaparak kazaya sebep olan bir kişiyi günahtan kurtarmaz. O yüzden diyoruz ki allah Teala gerek kanser, gerek hastalık, gerek başka bir şey neyse ölüm sebeplerinden herhangi biriyle o kişinin ee, ne zaman ve nerede ve niçin ve nasıl şekilde öleceğini bildiğinden dolayı onu o şekilde yazmıştır. Allah katında bilinen bu ilim ve bu ilmin tayin ettiği vakit ne ileri gider ne de geri kalır. Çünkü bu olay böyle olacaktır. Allah bunu bilmektedir. Allah'ın bilmesi demek bu olayı meydana getiren Allah'tır. Allah arzu etmiştir. Demek manasına gelmez. Allahu Teala bildiği için yazmıştır. allah Teala yazdığı için bu olaylar cehran etmiyor. Bunu bu şekilde bilelim. Evet. Ha, o insan trafik e, olmasaydı e, yaşar mıydı? E, Tabi biz normal insanlar olarak yaşardı diyeceğiz hemen. Hemen yaşardı diyeceğiz. Çünkü neden? Şöyle bir düşünün. Demek ki Allahu Teala ona hayat yazmış. Sen o trafik kazasında ona özüm ölüm yazılmıştı da o ölümden kurtuldu diye düşünme. Yazılmamıştı. Ve onun o ok, arabaya binmeyeceği mukadderdi. Allah tarafından biliniyordu binmeyeceği. Ve yaşayacağı biliniyordu. Bu şekilde. Berat Kandilinde bir yıllık kaderimiz yazılıyormuş. Bu doğru mudur? Berat kandili diye bir kandil yok böyle bir gece de yok dolayısıyla yıllık olarak insanların lehve muhafuzda başına gelecek olaylar elbette takdir edilmektedir yazılmaktadır ancak Berat kandili diye bir kandil yok ve o gecede bunlar yapılıyor diye bir durum söz konusu değil Evet, Rıfat kardeşimizin başka bir sorusu var. Allah kimin ne yaptığını bildiği halde neden tekrar sorgu sual edecektir? Direkt cehenneme atsa olmaz mı? Hesap günü hükmeti nedir? Evet. E direkt atsa da olur. Ama allah Teala savunma e, hakkını veriyor insana. Hadi gel kendini savun diyor. Hadi bakalım. Gel kendini savun. Sen bunu niye yaptın? Allah -u Teala biliyor ama Allah Teala'nın bildiğini o insanın bizzat kendisinin de görmesini istiyor ki herhangi bir kapı kalmasın o insan için. Yani Allah hiç düş beni düşünmeden cehenneme attı ya. Az ben dinleseydi bana bir savunma hakkı verseydi ben aslında haklıydım ya. Şöyle şöyle diyecektim aslında ben diye bir mazeret üretmesin diye Allahu Teala insanları mahkeme ediyor. Ama mahkeme etmesi de olur. Çünkü Allahu Teala Kimin nereye müstahak olduğunu ses, gitti. <gülüyor> ses bu akşam çok gidiyor nedense evet Rıfat kardeşimize ikinci sorusu vardı orada kalmıştık belki ses orada gitti sanıyorum ee, soruda ne diyordu? Allah kimin ne yap yaptığını bildiği halde neden tekrar sorgu sual edecektir diyor. Direkt cehenneme olmaz mı? Evet. Ee, Allah-u Teala sorgu suale çekiyor ki insanlar Ya Rabbi bize sorsaydın bizi şu günahı niye işledin? Şunu yanlışını niye yaptın? Niye bu yolu bu şekilde efendim yola saptın? Ee, diye bize sorsaydın sana biz cevabımızı verirdik, bizim mazeretlerimiz var, makul sebeplerimiz var, bizi niye dinlemeden cehenneme attın demesinler diye. Allahu Teala onlara bir savunma hakkı veriyor ahirette. Evet, o insanlar savunma hakkıları olacak. Fakat yalan konuşursalar ağızlarına mühür vurulacak. Artık bedenleri konuşmak suretiyle o aleyhlerine şahitlik edecektir. Evet. Ee, nazar konusu var. Ee, sorular bir hayli var demek ki ama e, bu soruya cevap verdiğinden sonra daha soruya cevap vermeyeceğim. Yazmayın arkadaşlar. Çünkü ben de hastayım. Sesim e, kötü. Nazar e, kaderle yarışsaydı Kaderi geçerdi. Hadisi hangi anlama gelmektedir? Nazar göz değmesi kaderin öne geçer mi? Evet. Şimdi bu hadis şerifte nazarın etkili olduğu ifade edilmeye çalışılıyor. Ama kader kaderi geçer miydi, değerli kardeşler? Aslında nazarda e, kaderin bir parçasıdır. Kader demek e, takdir etmektir. Kişinin başına gelecek olayları takdir etmektir. Bunların iki kısmı var. Biri e, Allah-u Teala'nın kulun herhangi bir etkisi olmadan o kulun e, denemek için o kulun Okula vermiş olduğu bir takım belalar, musibetler. Bunlar kulun herhangi bir etkisi yok. Allahu Teala veriyor ve onu deniyor. İkincisi insanların kendi yapmış oldukları hatadan dolayı hatalardan dolayı başlarına gelen işler. Örneğin işte yüzle gidecek bir yolda 200 yüzle giden bir insanın kısa bir müddet içerisinde kaza yapma olasılığının olması. Burada kazayı yaptıran Allah mı? Hayır. Kişi kendisi bu kazayı yapıyor. Tedbir almadığından dolayı, eşyanın tabiatına aykırı davrandığından dolayı bu kazayı yapıyor. Burada bu kader mi? Bu kader mi? Bu soruya şöyle cevap vereceğiz. Bu olayı Allah biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Bu olayı Allah biliyordu. Bu açıdan baktığımızda Allah'a yabancı veya yeni bir olay değildir. Bu olay. Bu olayın Allah tarafından bilinerek kayda alınması yani biz ona kader diyoruz. Allah-u Teala'nın kişinin başına o musibeti bilerek takdir etmesi ve zorla o kişiyi o musibete düşürmesi manasına gelmez. Ancak allah Teala'nın ahiret azabından bir kısmını dünyada çektirdiği de malumdur. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَذْنَى dün azabın Biz onlara dünyada bir azap tattıracağız. Büyük azap haricinde büyük azap da ahirette olacak diyor. Demek ki günahlarımızdan dolayı Allahu Teala dünyada azabın azab, azabın bir bölümüyle bizleri e, azaplandırıyor. Bu durumda diyebiliriz ki Allahu Teala Ceza verdiği zaman, ceza vereceği zaman, e, o kişi oturduğu yerde bile olsa, etkisiz, hatta uykuda, hatta yürürken, normal bir yere otururken, dinlenirken dahi olsa, o kişinin başına o cezayı verir. E, bu da bilinmektedir, bu da kaderdir. Evet, biz kaderin tanımını iyi yaparsak sorun kalmaz. Kader dediğin şey nedir? Allahü Teala'nın kişinin yapacak olduğu şeyleri önceden bilmesi. Bu bir. İkinci yönü de Allahü Teala'nın kişiye ceza mahiyetinde bazı şeyleri takdir etmiş veya mükafat mahiyetinde bazı şeyleri o kişi nin herhangi bir etkisi olmadan vermesi, bahşetmesi. Bunlar hepsi kaderdir. Ve anlaşılmayacak bir konuda değil. Fazla da e, irdirmeye de gerek yok. Sadece bilelim ki bizler hata da yapsak, iyilik de yapsak, kendi irademizle yapıyoruz. Hiçbir bir varlık bizi e, zorlamıyor. Evet. Bu soruya son olarak cevap verecektik ee, Meryemcik kardeş <gülüyor> tamam seni kırmayalım son soru bu olsun her şeyde bir hayır vardır sözü doğru mudur bu söz nerelerde kullanılmalıdır kötü bir e, olayımızda da hayır var mıdır her şeyde hayır var mıdır her şeyde bir hayır yoktur şerde hayır yoktur mesela Küfürde hayır var mıdır mesela? Küfür. Yoktur küfürde bir hayır. Yoktur. Ee, ilhat tekfir, e, irtidat, e, zina, haram, haram gıybet, haram yemek, haram sözlüğü, bunlar var mıdır? Bunlarda hayır. Yoktur. Bunlarda hayır olmaz. Her şeyde hayır yolu olmaz. Hayırın olduğu şey var, olmadığı şey var. Fakat bir olay oldu ki, bilmiyorsunuz. Hayır mı, şer mi? Hayır olan yönü de vardır, şer olan yönü de olabilir bazı olayların. Ne gibi? Örneğin, e yolda giderken tekerinizin havası indi. Hay Allah dediniz ya nasıl ortaiken havası indi efendim ne kadar bu şerbe nasıl buldu bugün her işim ters gidiyor efendim yakındınız bağırdınız çağırdınız efendim usta'ya gittiniz lastikçiye tekerinizi değiştiriyorsunuz derken usta dedi ki ya diğer tekerleri de kontrol edeyim kontrol ederken baktı ki diğer tekerin aksi, akisi çıkıyor. Çıkmak üzere. Akis çıktığı zaman bu araba ne yapar? taklatar atar. Değil mi? Ve sizi uyardı ve e, orayı tamir etti. Siz bu sefer dediniz ki ya iyi ki de bu tekerin havası inmiş. Bak Orada akis çıkmak üzereymiş. Usta beni uyardı. Bunda da varmış bir hayır dersiniz. Yani burada şu söz söylemek e gündeme geliyor. E sizin şer olarak gördüklerinizde hayır olabilir. İşte o tekerin havasının inmesini şer olarak gördü o insan. Ama neticede hayırlı bir e İşle karşı karşıya kaldığı daha tehlikeli olabilecek bir durumu e, usta kendisine söylemiş oldu. Ve burada da her işte bir hayır varmış gibi bir söz. O insan söylediği zaman e, yalnız söz söyler ama bazı hayırlı zannetmediğimiz işlerde hayır olabilir dersek doğru olur. Evet. Allah bizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Tabi hastayım. O yüzden performans gayet düşük. Ee, kardeşimizi kıramadığımız için aranızda katıldık. Bu sohbetleri arşivimizden de dinleyebilirsiniz. İnşallah Musa kardeşimiz bunları arşive koyacak. Hayırlı geceler diliyorum. Allah bizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <gülüyor> That is fire.